apaçık Kur'an'ın ayetleridir. İnkar edenler zaman zaman keşke biz de Müslüman olsaydık diye arzu ederler. Resulüm, sen onları bırak, yesinler, içsinler, dünyadan yararlansınlar ve boş arzuları onları oyalaya dursun. Onlar yakında hakikati bilecekler. Biz, bizce bilinen bir kitaptaki hak ettikleri azap olmadan hiçbir memleketi helak etmedik. Hiçbir ümmet ne ecelinin önüne geçebilir ne de onu erteleyebilir. Kafirler dediler ki, Ey kendisine zikir olan Kur'an indirilen kimse, Muhammed! Sen mutlaka bir mecnunsun. Eğer sen doğru söyleyenlerden isen, neden bize melekleri getirmiyorsun? Biz melekleri ancak kafirlerin hak ettikleri azap ile indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez. Muhakkak ki insanlar için bir öğüt ve hatırlatma olan bu zikri biz indirdik ve muhakkak ki onu yine biz koruyacağız. Resulüm, and olsun ki senden önceki topluluklara da Rasuller göndermiştik. Onlara bir Resul gelmeye dursun, mutlaka onunla alay ederlerdi. İşte böylece biz o inkarcılığı nefsinin hevasına uyan mücrimlerin kalplerine sokarız. Evvelkilerin helakına dair Allah'ın kanunu geçtiği halde onlar hala o Resulümüze ve ona indirdiğimiz Kur'an'a iman etmiyorlar. Şayet onlara gökten bir kapı açsak ve onlar oraya çıkacak olsalardı, yine de mutlaka bizim gözlerimiz hayal görüyor, daha doğrusu biz büyülenmiş bir topluluğuz derlerdi. Andolsun ki biz gökte burçlar yarattık ve bakanlar için onu süsledik. Onu taşlanmış ve kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden, gayb haberlerini dinlemeye çalışan şeytanlar olursa, onu da yakıcı bir ışık takip eder. Yeryüzünü ise yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Yine orada ölçülü bir biçimde her şeyden bitirdik. Orada hem sizin için hem de sizin rızık vericileri olmadığınız kimseler ve canlılar için geçimlikler meydana getirdik. Hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri bizim yanımızda olmasın ve biz onu ancak belli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de onunla sizi suladık. Yoksa o hazinelerin sahibi de siz değilsiniz. Muhakkak ki hayat veren de, öldüren de biziz ve her şeye gerçek varis olan da ancak biziz. Andolsun ki biz, sizden iman ve ameliyle öne geçenleri de biliriz ve yine andolsun ki biz, sizden geri kalanları da çok iyi biliriz. Şüphesiz Rabbin, onların hepsini kıyamet günü bir araya toplayacaktır. Çünkü O, Hakim'dir alimdir. Her işinde hikmet ve hayır olan her şeyi ve herkesi bilendir. Andolsun ki biz insanı pişmiş ve ses çıkaran kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce zerrelere nüfuz eden ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere buyurmuştu ki, ben Pişmiş ve ses çıkaran kuru bir çamurdan, Şekillenmiş kara bir balçıktan bir beşer yaratacağım. Onu düzenleyip, ona bir şekil verdikten sonra, Ona, ruhumdan nef ettiğim, üflediğim zaman, Hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine, bütün melekler, topluca secde ettiler. Fakat, cinlerden olan iblis hariç. O, secde edenlerle beraber olmadı. Allah'ın emrine uyup Adem'e secde etmedi. Allah, ey iblis, sana ne oluyor da secde edenlerle beraber olmuyorsun, buyurdu. İblis, ben pişmiş ve ses çıkaran kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara bir balçıktan yarattığın bir beşere secde edecek değilim, dedi. Allah, Öyleyse çık oradan. Çünkü sen kovuldun ve şüphesiz herkesin hesaba çekileceği din gününe kadar lanet senin üzerinedir, buyurdu. İblis, Rabbim, o halde insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah, hadi, sen vakti yalnızca bizim tarafımızdan bilinen güne, kıyamete kadar,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 Onlardan ihlaslı kulların müstesna. Allah buyurdu ki: İşte sırat-ı mustakim bana varan doğru yol budur. Muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna. Ve hiç şüphe yok ki cehennem onların hepsine vaat olunan yerdir. Onun farklı azaplar içeren yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için o kapının ehli olacak bir grup ayrılmıştır. Muhakkak ki o gün takva sahipleri, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar, cennetlerde ve pınar başlarındadır. Onlara, oraya selam ve selametle güven içinde girin denilir. Biz, Onların göğüslerindeki kini ve bütün kötü hisleri söküp attık. Onlar artık orada kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşılıklı otururlar. Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. Resulüm kullarıma haber ver ki muhakkak ben, evet ben, gafurum rahimim. Her türlü günahı mağfiret edenim, isimlerimde de, fiillerimde de her zaman rahmeti tecelli edenim. Bununla beraber muhakkak ki benim azabım da çok elem verici, iç yakan bir azaptır. Resulüm, onlara İbrahim'in meleklerden olan misafirlerinden de haber ver. Hani onun yanına girdikleri zaman selam senin üzerine olsun demişlerdi. O da onlara hemen kızartılmış bir buzağa getirip ikram etti. Ama onların yemediklerini görünce, ''Gerçekten biz sizden çekiniyoruz.'' dedi. Meleklerse kendilerini tanıtarak dediler ki, ''Korkma, biz seni bilgin bir oğulla müjdeliyoruz.'' İbrahim, ''Bana ihtiyarlık çökmesine rağmen beni müjdeliyor musunuz?'' Beni neye dayanarak müjdeliyorsunuz?" dedi. Melekler "Seni hak ile müjdeliyoruz. Sakın Allah'ın rahmetinden ümidini kesenlerden olma." dediler. İbrahim dedi ki: "Rabbimin rahmetinden dalalette olanlardan başka kim ümit keser?" ve ekledi: "Ey rasuller, Allah'ın elçileri, başka ne göreviniz var? dedi. Onlar şöyle dediler. Doğrusu biz suçlu bir kavme, Lut kavmine onları helak etmek üzere gönderildik. Ancak Lut ailesi hariç onların hepsini kurtaracağız. Yalnız Lut'un karısı Müstesna. Biz onun geride azaba uğrayacaklarla beraber kalanlardan olmasını takdir ettik. Derken elçiler Lut ailesine gelince Lut onlara hakikaten siz buralarda pek tanınmayan kimselersiniz dedi. Onlar dediler ki doğrusu biz sana kavminin şüphe etmekte oldukları şeyi azabı getirdik ve sana o azabı hak ile getirdik muhakkak ki biz doğru söyleyenleriz. Sen gecenin bir kısmında aileni yola çıkar. Sen de onların arkalarından yürü. Sizden hiç kimse ardına dönüp bakmasın ve emrolunduğunuz yere doğru gidin. Böylece biz ona, Lut'a şu hükmümüzü kesin olarak bildirdik. Sabaha çıkarlarken onların ardı, soyları kesilmiş, helak olmuş olacak. Derken şehir halkı büyük bir sevinçle Lut'un evine geldi. Lut onlara dedi ki, ''Bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni utandırmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun ve beni rezil etmeyin.'' Onlar ise, ''Biz seni alemlerden, her biri bir alem olan insanların işlerine karışmaktan men etmemiş miydik?'' dediler. Lut, ''İşte kızlarım, eğer dediğiniz işi yapacaksanız onlarla evlenin.'' dedi. ''Resulüm, senin ömrüne yemin olsun ki onlar, şehvetten gözleri dönmüş halde sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Nihayet güneş doğarken onları helak edici o sayha yakalayıverdi. Böylece oranın üstünü altına getirdik ve üzerlerine, sağanak halinde çamurdan sertleşmiş taşlar yağdırdık. Muhakkak ki bunda ferasetli olup Allah'ın nuruyla bakanlar için elbette ibretler vardır. Ve şüphesiz o şehrin kalıntıları hala mevcut olan bir yol üzerindedir. Hakikaten bunda iman edenler için bir ayet, ibret ve delil vardır. Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da gerçekten zalim kimselerdi. Biz onlardan da intikam aldık. İkisi Eyke ve Medyen halkının yaşadığı yerlerin haberleri de apaçık gözler önündedir. Andolsun Salih'in kavmi olan Hicr halkı da rasullerini yalanlamıştı. Biz onlara ayetlerimizi apaçık delil ve mucizelerimizi vermiştik de Onlardan yüz çevirmişlerdi. Onlar dağlardan emniyet içinde kalacakları evler yontuyorlardı. Gel gör ki onları da sabaha çıkarlarken helak edici o sayha yakalayı verdi. Kazanmakta oldukları şeyler ve dağlarda yonttukları evler de onlara hiçbir fayda sağlamadı. Resulum biz gökleri yeri ve ikisinin arasındakileri ancak bir hak ve hikmetle yarattık. Muhakkak ki o kıyamet saati mutlaka gelecektir. Şimdilik sen onlara en güzel şekilde muamele et. Şüphesiz ki senin Rabbin, evet O, halaktır, alimdir. Yarattığını yok edip yeni bir yaratılışla tekrar yaratan her şeyi ve herkesi bilendir. Andolsun ki biz sana, tekrarlanan yedi ayetlik Fatiha suresini ve Kur'an-ı Azim'i, Yüce Kur'an'ı verdik. Sakın o kafirlerden bazı zümreleri faydalandırdığımız şeylere, mal ve servete gözlerini dikme. Onların yaptıklarından dolayı üzülme ve müminlere, rahmet kanadını ger ve de ki muhakkak ki ben evet ben apaçık bir uyarıcıyım bu vahyi sana biz indirdik tıpkı onu önceden parça parça edenlere indirdiğimiz gibi onların ahlakında olan bir takım kimseler de şimdi Kur'an'ı parça parça ayırdılar ve ayırıyorlar Rabbine and olsun ki kıyamet günü Onların hepsini yaptıklarından dolayı mutlaka sorguya çekeceğiz. Rasulüm, şimdi sen sana emr olunanı açıkça söyle ve Allah'a şirk koşan müşriklerden yüz çevir. Muhakkak ki biz o seninle ve ayetlerimizle alay edenlere karşı sana yeteriz. Onlar Allah ile beraber başka bir ilah edinenlerdir. Onlar. Yakında hakikati bilecekler. Andolsun onların söylediklerinden dolayı gerçekten senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Sen şimdi Rabbini hamd ile tesbih et ve secde ederek her anda emrimize tabi olanlardan ol. Ve sana yakin ölüm gelinceye kadar Rabbine abd olup kulluk et.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 O'nun sizi uyardığı kıyamet azabını istemekte acele etmeyin. O Allah, Subhan'dır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir ve onların şirk koştuklarından yücedir. O, muhakkak ki benden başka ilah yoktur ve bana karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın diye insanları uyarmaları için kullarından dilediğine melekleri emrinden olan ruh, vahiy ile indirir. Gökleri ve yeri hak ile O yarattı. Ve O, müşriklerin şirk koştuklarından yücedir. İnsanı bir nutfeden, dökülen bir damla sudan O yarattı. Buna rağmen bir de bakarsın ki O, nefsini şirk koşarak bize apaçık bir hasım kesilmiştir. Hayvanları da o yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı yünler, kürkler ve birçok faydalar vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz. Sizin için onlarda ayrıca akşamleyin otlaktan getirirken ve sabahleyin otla salı verirken bir güzellik ve çekicilik vardır. Hem bu hayvanlar sizi ve yüklerinizi öyle uzak beldelere taşırlar ki onlar olmasaydı oraya nefislerinizin ancak çok meşakkat çekmesiyle varabilirdiniz. Muhakkak ki Rabbiniz rauftur, rahimdir. Kullarına karşı şefkatle muamele eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. O, atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve dünya hayatında bir zinet olsun diye yarattı. Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice nakil vasıtası olacak şeyleri yaratır. Yolun doğrusu, sırat-ı Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Eğer O dileseydi elbette hepinizi hidayete erdirirdi. Ama O size tercih hakkı vermiştir. Gökten size bir su indiren yine O'dur. Ondan hem siz içersiniz hem de hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler. Allah bu su sayesinde sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve çeşit çeşit meyvelerden bitirir. Muhakkak ki bunda enine boyuna düşünüp tefekkür eden bir kavim için elbette ayetler, İbret ve deliller vardır. O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize vermiştir. Yıldızlar da O'nun emrine amadedir. Muhakkak ki bunda aklını kullanan bir kavim için ayetler, ibret ve deliller vardır. Yeryüzünde sizin için yarattığı rengarenk ağaçlar, çiçekler, ve muhtelif şeyleri de sizin için yaratan O'dur. Muhakkak ki bunda düşünüp öğüt alan bir kavim için elbette ayetler, ibret ve deliller vardır. İçinden taze et, balık yemeniz ve takınacağınız inci, mercan gibi süs eşyası çıkarmanız için denizi emrinize veren de yine O'dur. Gemilerin orada, Suları yara yara gittiklerini görürsün. Bütün bunlar onun fazlından rızkınızı aramanız ve nimetlerine şükretmeniz içindir. O yeryüzüne sizi sarsar diye sabit dağları, yolunuzu bulmanız için de nehirleri ve yolları yerleştirdi. O sizin için daha nice alametler yarattı. Bir de onlar yıldızlarla yollarını bulurlar. Manen de her biri gökte bir yıldız gibi parlayan Allah'ın hidayetçileriyle hidayete ererler. O halde bunca şeyi sizin için yaratan Allah, hiçbir şeyi yaratamayan putlar gibi olur mu? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Allah'ın sadece üzerinizdeki nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Muhakkak ki Allah... Gafurdur, Rahim'dir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Ve Allah, gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Resulüm, onların Allah'ı bırakıp da dua edip yalvardıkları şeyler, hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar, kendileri yaratılmışlardır. Onlar, Ölüdürler, diri değildirler. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. İlahınız, vahid, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ilahtır. Fakat ahirete iman etmeyenler var ya, onların kalpleri bütün bu hakikatlere karşı inkarcıdır. Kendileri de Allah'a karşı kibirlenen kimselerdir. Hiç şüphesiz Allah, Onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Muhakkak ki o, büyüklük taslayıp kibirlenenleri asla sevmez. Onlara, Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman, öncekilerin masallarını derler. Kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımaları ve Bilgisizce dalalete düşürdükleri kimselerin günahlarından da bir kısmını yüklenmek için böyle derler. Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür. Resulüm, onlardan öncekiler de Resullerine tuzak kurmuşlardı. Sonunda Allah da onların binalarını temellerinden söktü, üstlerindeki tavan da tepelerine çöktü. Bu azap onlara, hiç ummadıkları bir yerden geldi. Sonra Allah kıyamet günü onları rezil eder ve der ki, hakkında tartışıp o yüzden müminlere düşmanlık ederek, bana şirk koştuğunuz ortaklarım hani nerede? O gün bu manzarayı gören ve kendilerine Allah tarafından ilim verilmiş olanlarsa derler ki, şüphesiz bugün rezillik ve kötülük, Kafirlerin üzerinedir. Melekler nefislerine zulmeden kimselerin canlarını aldıklarında onlar, biz hiçbir kötülük yapmadık diyerek meleklere mecburen teslim olurlar. Meleklerse onlara şöyle derler: Hayır, şüphesiz ki Allah sizin yaptıklarınızı en iyi bilendir. Hadi. İçinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Allah'a karşı takva sahibi olanlara, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlara Rabbiniz ne indirdi denildiğinde ise onlar hayır, iyilik ve güzelliğe dair her şeyi indirdi derler. Bu dünyada güzellik yapanlara güzellik vardır. Ahiret yurduysa onlar için daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Girecekleri o yurt, zemininden ırmaklar akan adın cennetleridir. Onlar için orada diledikleri her şey vardır. İşte Allah, takva sahiplerini, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanları böyle mükafatlandırır. Melekler, onların canlarını tertemiz kimseler olarak alırken onlara size selam olsun, yaptıklarınızdan dolayı cennete girin derler. Kafirler hala iman etmek için kendilerine ölüm meleklerinin gelmesini veya Rablerinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara zulmetmedi fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Sonunda yaptıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet etti ve alay etmekte oldukları o azap onları kuşatıverdi. Bir de Allah'a şirk koşanlar dediler ki, ''Eğer Allah dileseydi, ne biz ne de babalarımız ondan başka hiçbir şeye abd olup kulluk etmezdik. Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Hal böyleyken Resuller üzerine apaçık tebliğden başka ne düşer? Andolsun ki biz Allah'a abd olup kulluk edin ve tağuttan Allah'ın dışındaki herhangi bir şeye kulluk etmekten sakının diye nasihat etmeleri için her ümmete bir Resul gönderdik. Allah'ın onlardan kimini hidayeti istemeleri sebebiyle hidayete erdirdi. Onlardan kiminin üzerine de küfür ve şirklerinden dolayı dalalet hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da rasullerimizi ve ayetlerimizi yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. Resulüm, sen onların hidayete ermelerini Israrla istesen de bil ki Allah, küfür ve şirklerinden dolayı dalalette bıraktığı kimseyi hidayete erdirmez. Onlar için kıyamet günü hiçbir yardımcı da yoktur. Çünkü o kafirler, Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye bütün çaba ve gayretleriyle Allah'a yemin ettiler. Bilakis Allah onları diriltecektir. Ve bu, Allah'ın üzerine aldığı hak bir vaattir. Fakat insanların çoğu bunu bilip idrak etmezler. Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara beyan etmesi ve kafir olanların da kendilerinin yalancılar olduklarını kesin kes bilmeleri için Allah onları diriltecektir. Muhakkak ki biz, bir şeyin olmasını dilediğimiz zaman ona sözümüz sadece ol dememizdir. O da hemen verir. Biz zulme uğradıktan sonra Allah uğrunda hicret edenleri andolsun ki dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Onlar için ahiret mükafatıysa elbette daha büyüktür. Ne olurdu? Kafirler bunu anlayabilselerdi. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Resulüm, biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz yiğit adamlardan başkasını rasul olarak göndermedik. Ey kafirler! Eğer bilmiyorsanız o yiğit adamları ehli kitaptan ilim ve zikir ehline sorun. Biz o Rasulleri kavimlerine apaçık deliller, ayetler, mucizeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara kendilerine indirileni açıklayasın ve düşünüp tefekkür etsinler diye sana da iman edenler için bir zikir olan bu Kur'an'ı indirdik. Şimdi sana kötülükle tuzak kuranlar, Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden veya hiç ummadıkları bir yerden azabın kendilerine gelmeyeceğinden emin mi oldular? Yahut onlar dünyada dönüp dolaşırlarken Allah'ın azabının kendilerini ansızın yakalayıvermesinden emin mi oldular? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Yahut da o azabın onları bir korku üzerinde yakalayıvermesinden emin mi oldular? Eğer onlar tövbe ederlerse, muhakkak ki Rabbiniz rauftur, rahimdir. Kullarına karşı şefkatle muamele eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Onlar Allah'ın yarattığı herhangi bir şeyi görmediler mi ki, onun gölgeleri dahi küçülerek ve Allah'a secde ederek sağa sola döner. Unutmayın! Göklerde olan ve yerde bulunan bütün canlılar ve melekler, kibirlenip büyüklük taslamadan sadece Allah'a secde ederler. Onlar, kudret ve azametiyle üzerlerinde hakim olan Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne olunursa onu yaparlar. Allah buyurdu ki, ''İki ilah edinmeyin, o ancak vahid.'' isimlerinde ve sıfatlarında tek olan ilahtır. O halde siz de yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Din, abdiyet ve kulluk da daima O'nadır. Hal böyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Nimet olarak size ulaşan her ne varsa O Allah'tandır. Dahası,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 bilip göreceksiniz. Bir de onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden mahiyetini bilmedikleri şeylere putlara bir pay ayırıyorlar. Resulüm de ki Allah'a and olsun ki ona iftira etmekte olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Onlar kız çocuklarını da Allah'a isnat ediyorlar. Haşa! O subhandır, bundan münezzehtir. Kendilerine ise arzu ettiklerini yani erkek çocukları ayırıyorlar. O kadar ki onlardan biri kız çocukla müjdelendiği zaman yüzü kapkara kesilir ve kahrından yutkunur durur. Kendisine verilen müjdenin kendince kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün diye kara kara düşünür. Bak, ne kadar da kötü hüküm veriyorlar. Kötü sıfatlar, ahirete iman etmeyenler içindir. En yüce sıfatlarsa, yalnız âla olan Allah'a aittir. Çünkü O, azizdir, hakimdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu, her işinde hikmet ve hayır olan tek zattır. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzü üzerinde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirlenmiş bir süreye kadar erteler. Ecerleri geldiği zamansa ne bir an geri kalabilirler ne de bir an ileri gidebilirler. Onlar hem kendilerinin hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ederler, hem de en güzel akıbetin kendilerinin olduğunu anlatan dilleriyle yalan söylerler. Hiç şüphesiz onlar için ahirette sadece ateş vardır ve elbette onlar ateşin öncüleridir. Allah'a and olsun ki senden önceki ümmetlere de rasuller gönderdik. Fakat şeytan onlara, İşlerini süslü gösterdi de rasullerimize iman etmediler. İşte o şeytan bugün dünyada onların velisidir ve onlar için ahirette elen verici iç yakan bir azap vardır. Rasulüm, biz bu kitabı sana ancak insanların hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklıyasın ve iman eden bir topluma bir hidayet ve bir rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten bir su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Muhakkak ki bunda Resulümüzü işiten bir kavim için ayetler, ibret ve deliller vardır. Kuşkusuz sizin için süt veren hayvanlarda da bir ibret vardır. Zira size onların karınlarındaki fers, sindirilmiş gıda ile kan arasından süzülen, içenlerin boğazından kolayca geçen halis bir süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerinden de hem içki hem de güzel gıdalar edinirsiniz. Muhakkak ki bunda yararlı ve zararlı olan iki zıt şeyin iç içe bulunmasında aklını kullanan bir kavim için ayetler, ibret ve deliller vardır. Rabbin bal arasına vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan, kovanlardan kendine evler edin. Sonra her çeşit meyvelerden ye ve Rabbinin yollarında hamlederek ve boyun eğerek yürü. Onların karınlarından çeşitli renklerde bir şerbet, bal çıkar ki onda insanlar için bir şifa vardır. Muhakkak ki bunda enine boyuna düşünüp tefekkür eden bir kavim için ayetler, ibret ve deliller vardır. Allah sizi yarattı, sonra sizi vefat ettirir. İçinizden kimileri de ömrün en düşkün çağına ulaştırılır. Hatta öyle ki bilirken hiçbir şey bilmez olur. Muhakkak ki Allah alimdir, kadirdir. Her şeyi, herkesi bilen ve kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Allah, rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar, rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki, rızıkta hepsi eşit olsunlar. Hal böyleyken, onlar Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah size, kendi nefislerinizden eşler verdi, eşlerinizden de sizin için, oğullar ve torunlar var etti ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Durum böyleyken onlar hala batıla inanıp Allah'ın üzerlerindeki nimetini inkar mı ediyorlar? Onlar Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna güçleri de yetmeyen şeylere abdolup kulluk ediyorlar. Artık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 Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Allah şu iki adamı da misal verir. Onlardan biri dilsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez ve o, efendisine sadece bir yüktür. Onu nereye gönderse bir hayır getirmez. Şimdi bu adamla sırat-ı mustakim, dost doğru bir yol üzerinde olan ve adaleti emreden kimse, hiç eşit olur mu? Göklerin ve yerin gaybı yalnız Allah'a aittir. Kıyamet saatinin emri ise ancak bir göz açıp kapama gibi veya daha yakındır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Siz hiçbir şey bilmezken Allah sizi analarınızın karnından çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve gönüller verdi. Peki bu söylediklerimizi inkar edenler, göğün boşluğunda uçmaları için Allah'ın emrine boyun eğdirilmiş kuşları görmediler mi? Onları o boşlukta Allah'tan başkası tutamaz. Muhakkak ki bunda, iman eden bir kavim için ayetler, ibret ve deliller vardır. Allah evlerinizi, ''Sizin için bir huzur ve sükun yeri yaptı ve sizin için hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, yolculukta, gerekse konaklama gününüzde, konakladığınız zaman kolayca taşıyacağınız hafif evler, çadırlar, yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından bir süreye kadar faydalanacağınız giyimlik ve döşemelik eşyalar ve bir ticaret malı meydana getirdi.'' Allah yarattıklarından sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak elbiseler zırhlar yapma imkan ve becerisini verdi. İşte böylece Allah, Müslüman olmanız için üzerinizdeki nimetini tamamlar. Resulüm, buna rağmen kafirler yine de Ayetlerimizden yüz çevirirlerse artık sana düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Onlar Allah'ın nimetinin farkındadırlar fakat onu inkar ederler çünkü onların çoğu kafirdir. Her ümmetten bir şahit çıkaracağımız gün artık ne kafirlerin konuşmalarına izin verilir ne de yaptıklarından dolayı özür dilemeleri kabul edilir. Hem kendilerine hem de başkalarına zulmedenler azabı gördüklerinde artık o azap onlardan ne hafifletilir ne de onlara göz açtırılır. O gün Allah'a şirk koşanlar, şirk koştukları şeyleri gördükleri zaman derler ki, Rabbimiz işte bunlar seni bırakıp da kendilerine dua edip yalvardığımız ortaklarımızdır. Bunun üzerine onlar da Şüphesiz ki siz yalancı kimselersiniz diyerek bu sözle onlara laf atarlar. O gün müşrikler mecburen Allah'a teslim olurlar ve Allah'a şirk koşarak iftira ettikleri şeyler de kendilerinden sapmış, kaybolup gitmiştir. Resulümüzü ve ayetlerimizi inkar edip insanları Allah yolundan alıkoyanlar var ya, işte o gün... Fesat çıkarmaları sebebiyle onların da azaplarını kat kat artırırız. Resulüm, o gün her ümmetin içinden kendilerine birer şahit çıkaracağız ve seni de hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. Biz bu kitabı sana her şey için bir açıklama ve Müslümanlar için bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah, adaleti, ihsan etmeyi ve akrabaya ikram edip vermeyi emreder. Aşırılığı, çirkin işleri ve azgınlığı da yasaklar. O, tezekkür edesiniz, düşünüp öğüt alasınız diye size nasihat ediyor. Allah'a karşı verdiğiniz abd olmaz sözünü yerine getirin. Ayrıca antlaşma yaptığınız zaman da, Allah'ı üzerinize kefil olarak sağlamlaştırdıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı bilir. Bir ümmet diğer bir ümmetten sayıca ve malca daha çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve fesat sebebi yaparak ipliğini sağlamca büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi ancak imtihan eder hakkında ihtilafa düşmekte olduğunuz şeyleri ise, kıyamet gününde mutlaka size açıklayacaktır. Allah dileseydi, hepinizi bir tek ümmet kılardı. Fakat o, dilediğini, küfründe inat edeni dalalette bırakır, dilediğini, hidayeti isteyeni de hidayete erdirir. Şüphesiz ki hepiniz kıyamet gününde yaptığınız şeylerden sorguya çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve fesat sebebi yapmayın. Sonra, İslam'da sebat etmişken ayağınız kayar da, insanları Allah yolundan alıkoymanın sebebiyle dünyada bu kötülüğün cezasını tadarsınız. Sonra da sizin için ahirette büyük bir azap vardır. Allah'a verdiğiniz, ona abd olacağınıza dair sözü, dünya malı gibi az bir pahaya satmayın. Eğer idrak edebilirseniz şüphesiz ki Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki dünya malı tükenir, Allah katında olansa bakidir. Elbette sabredenlere de kıyamet günü yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını veririz. Erkek veya kadın kim mümin olarak salih bir amel işlerse, onu mutlaka dünyada temiz ve hoş bir hayatla yaşatırız. Ve elbette kıyamet günü yapmakta olduklarının en güzeliyle onları mükafatlandırırız. Kur'an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan sadece dilinle değil, boyun bükmüş bir gönülle Allah'a sığın. Aslında iman edip yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde o şeytanın hiçbir hakimiyeti yoktur. Onun hakimiyeti ancak onu dost edinenlere ve onunla birlikte Allah'a şirk koşanlaradır. Biz geçmiş kitaplardaki bir ayetin yerine bu Kur'an'la başka bir ayeti getirdiğimiz zaman ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilir, kafirler sen ancak bir iftiracısın. Bu sözleri kendin uydurup Allah'a isnat ediyorsun dediler. Hayır, onların çoğu Allah'ın bunu neden yaptığını bilmezler. Resulüm, de ki, onu Ruhul Kudüs olan Cebrail, iman edenlere sebat vermek, Müslümanları hidayete erdirmek ve onlara müjde vermek için Rabbin katından hak olarak indirdi. Andolsun ki biz onların, Kur'an'ı ona ancak bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Halbuki o kast ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'an ise apaçık Arapça bir dille indirilmiştir. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri Allah hidayete erdirmez ve onlar için elem verici, iç yakan bir azap vardır. Ancak... Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler Allah hakkında yalan uydurup iftira eder. İşte onlar yalancıların ta kendileridir. Kalbi imanla mutmain olduğu halde inkara zorlanan müstesna, kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar eder ve böylece kim göğsünü küfre açarsa, işte Allah'ın gazabı onların üzerine iner ve onlar için, Büyük bir azap vardır. Bu azap onların dünya hayatını ahirete göre daha çok sevmelerinden ve tercih etmelerinden dolayıdır. Muhakkak ki Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. İşte onlar küfürleri sebebiyle Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir ve işte onlar... Gafirlerin ta kendileridir. Hiç şüphe yok ki ahirette de hüsrana uğrayanlar yine onlardır. Buna karşılık şüphesiz Rabbin eziyete uğratıldıktan sonra hicret edip ardından da sabrederek mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin yanındadır. Muhakkak ki senin Rabbin bütün bunlardan sonra o müminler için gafur ve rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. O mahşer günü ki herkes gelir, kendi canını cehennemden kurtarmak için uğraşır ve herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Onlara asla zulmedilmez. Allah size şöyle bir memleketi misal verir. Bu memleket güven ve huzur içindeydi. Ona rızkı her yerden bol bol geliyordu. Sonra oranın halkı Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Allah da onlara yaptıklarından ötürü açlık ve korku elbisesini giydirerek böyle bir azap tattırdı. Andolsun ki onlara kendi içlerinden bir Rasul geldi de onu yalanladılar. Bunun üzerine onlar kendi nefislerine ve insanlara zulmederlerken azap onları yakalayıverdi. Artık Allah'ın sizi helal ve temiz olarak rızıklandırdığı şeylerden yiyin ve eğer yalnız ona abd olup kulluk ediyorsanız Allah'ın nimetlerine şükredin. Allah size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan hayvanın etini yemeği haram kıldı. Ancak başkasının hakkına saldırmamak ve sınırı aşmamak üzere kim de bunlardan yemek zorunda kalırsa bilsin ki muhakkak Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Kendi dillerinizle uydurduğunuz, asılsız nitelemelere dayanarak, ''Bu helaldir, şu da haramdır.'' demeyin. Çünkü Allah hakkında yalan uydurup, ona iftira etmiş olursunuz. Şüphesiz ki, Allah hakkında yalan uydurup, ona iftira edenler, asla felaha, kurtuluş ve saadete eremezler. Böyle yapanların, dünyada kazandıkları az bir menfaattir. Ahirette ise onlar için, elem verici, iç yakan bir azap vardır. Resulüm, sana anlattıklarımızı önceden Yahudi olanlara da anlatmış ve onlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar, ayetlerimizi inkar ederek ve rasullerimizi yalanlayarak kendi nefislerine zulmettiler. Buna karşılık şüphesiz Rabbin, cehaletle kötülük yapan sonra da bunun ardından tövbe edip nefsini ıslah edenleri mağfiret edecektir. Muhakkak ki senin Rabbin bu samimi hallerinden sonra o müminler için gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Hiç şüphe yok ki İbrahim, Allah'a itaat eden, Hakka yönelmiş, Hanif olan tüm güzellikleri kendinde toplamış başlı başına bir ümmet idi ve o müşriklerden değildi. Onun nimetlerine şükrediciydi. Çünkü Allah onu seçmiş ve sırat-ı mustakime, dost doğru olan yoluna hidayet etmişti. Biz ona dünyada güzellik verdik. Muhakkak ki o ahirette de salihlerdendir. Sonra da sana, Hakk'a yönelmiş Hanif olan İbrahim'in dinine tabi ol. Çünkü o, müşriklerden değildi diye vahyettik. Cumartesi günü çalışma yasağı ancak onun, İbrahim'in dini hakkında ihtilafa düşen Yahudilere yasak kılındı. Muhakkak ki Rabb'in kıyamet günü onların ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Resulüm sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel nasihatle davet et ve onlarla sana yaraşır bir biçimde en güzel şekilde mücadele et. Muhakkak ki senin Rabbin yolundan sapanı da en iyi bilendir, hidayette olanı da en iyi bilendir. Eğer size eziyet edenlere bir ceza verecekseniz size yapılan azabın benzeriyle onlara ceza verin. Ama sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Resulüm, sen sabret. Senin sabrın da ancak Allah iledir. Onların yaptıklarından dolayı mahzun olma, tuzaklarından dolayı da sıkıntı duyma. Çünkü Allah, takva sahibi olanlarla, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlarla ve Muhsinlerle, güzellik yapıp güzel olanlarla beraberdir.